Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konudu muhteremler gerçek müminler kimlerdir? Kur'an'daki bir ayetik göre. Ve lan buyuruyor El Fas suresinin başlarında. Seniz biliyorsun. Bismillah. Bismillah. İnne müminun. Ancak ve ancak gerçek müminler, kamil müminler. Kamil bir şeyin tam olgunlaşmışı anlamına geliyor. Kemale ermiş denir, beybeden mesela, buna benzer. Bir kişi, tabi elhamdülillah iman ettim dedi mi, mümin sayılır. Fakat mümini kamil olmak o ayrı bir Fazilet Mümini kamil olmak Yani tam olgun Mümin olmak Ayrı bir fazilet bu Müminin fasık da var Müminin fasık Evet imanın var İnkarcı değil Ama günah da işleyebiliyor bile, bile günah işleyebiliyor İman da var ama yani Allah bir diyor, Allah bir diyor Artık inanıyor ama günahı işleyebiliyor. İşte mümin-i kamil günah işleyemez mümin-i kamil. Onun öyle imanı var ki mümin-i kamilin aradan perdere kalkmış o Allah huzuruna cele şanlığı o kişi günah işleyemez hatta gafir bile olamaz mümin-i kamil. Meylamız buyuruyor İnnemel müminüne ancak ki işte müminler, imanı kamil olan o gerçek müminler ancak şunlardır. Arkadan 50 sıfatı geliyor. Birinci sıfatları, burada beş sıfatı geliyor müminlerin. Birinci sıfatları, özellikleri ellezine. Bunlar öyle müminler ki izâ zükürallâhu genişler Allah Teala'nın ismi şerifi anıldığı zaman Allah yer dendiği zaman Allah böyle emrediyor. Allah yasaklıyor. Allah kulu dediği zamanlar vecilet kulübü. Kalplerinde bir celallenme ürperti olur. Yani bunlar kalpleri katı taş gibi değildir. Bunlar çok duygusaldırlar. Allah yoluncece alıyor. Demek ki Allah Tanrı Ceneşan'ı ismi şerifi anıldığı zaman gerek kendi Allah Teala zikretsin, gerekse başkaları onun yanında Allah'ın Ceneş ismi andığı zaman bunların kalplerinde bir celallenme ürperdi olur. Titrişi olur kalplerinde. Kalplerinde bir duygu olur kalplerinde. Mesela Peygamber zamanında Aslı saadette Allah-u Teala Celle bir emri Yine bir emir geldi zamanlar Bu emri hemen Her tarafı duyulur Haber verilir Tebrik edilirdi Hemen anında O ayet-i kerime uygumaya girerdi Bir zorlama yok Evinde oturduğu yerde bile bunu duyan Müslümanlar hemen uygularlardı. Neden? O zaman tebliğ edilirdi sahabeler. Bazıları deveyle, at yüzden bazıları tarası çıkarlardı. Ey müminler! Allah şöyle emrediyor deyince tabii kalpleri ürperiyor. Kalbe tutuşur mu kalplerinde hemen uygulanıyordu muhtemelenler. Şimdi tabii bu birinci sıfat özellik Bunda amaç dedir kendimizi şöyle bir yoklayacağız kendimizde. Acaba bizde aynı duygu oluyor becda acaba? Hatta kişi kendi Allah'a tâzike ederken bile bazen muazzam kişi gaflette oluyor. eline tesbih alıyor. Mesela işte yüz defa, bin defa Allah Allah diyor. Kemete bir çekiyor ama kasi bir gaflette taş gibi kalmadır. İşte bunu bunu aşmamız gerekiyor bunu o terimde. Aşmamız buna gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi tabii? Buradaki kalbi ürpertişi, titreşimi Allah Teala'dan hem korku hem sevgi sevgili muhabbet. Allah'ta iki türlü korku vardır. Bir Allah Teala'nın yarattığı mahluktan korkma. Bu gafillerin korkusu bu mesela şu bir gök patır patır gülese gök böyle aşırı gök gülesin korkarız böylece hele yakınımıza yıldırım düşsün ürperiz böylece nedir bu bu Allah korkusu değil la bakın Allah'ın yarattığı varlıktan bir korku bu bir yılan birden bir çıkarsa karşımıza korkarız demek ki bu nedir bu gafirlerin korkusu deniyor buna. İşte kamillerin korkusu nedir? Onlar direkt Allah'tan korkarlar. Bu korku azamet cenel korkusu. Azameti Allah'ın korkusu. Sonra bu tabi muhabbete dönüşüyor ama sonradan. Önce korku gerekiyor. Korku nedir? Korku nefs kamçılayan bir sebep oluyor korku. Yani önce kişi korkarak günah terk ediyor. Naman güzel kılıyor. Bu zaman o sonra muhabbete dönüşüyor. Muhabbetlerin bir kısmı yani muhabbet sevgi demektir. Sevginin bir kısmı fıtridir. Fıtratan vardır. Bazı sevgiler. Bu nedir? Mesela bir annenin, babanın yavrusunu sevmesi. Yine evladın ebeveynini sevmesi. bu Fıtridir bu. Bu hayvanda da var bu. Yuvadaki kuşu da var bu. Kuş yavrusunu sever. Abi kedi yavrusunu sever. Bu nedir? Bu, fıtridir bu. Bir de muhabbetin nefsi deniyor. Nefis adına sevgi. Bu da diş dışarısında karşı olabiliyor. Bu da nefisten gelen bir sevgi oluyor. Üçüncüsü Muhabbeti vehbi Muhabbeti kesbiyle iki anlamda geliyor bu Vehbi kesbi Vehbi Allah'ın kula verilir bu Bir de kesbi Kul uğraşlar bu elde eder İşte Allah sevgisi Peygamber sevgisi Din sevgisi Bu muhabbeti kesbidir Muhabbeti vehbi bu Ama gerçek muhabbeti Budur ama Hatim-ül Esam Hazretleri bizzat vardır. hatim Esam. Esam sar demek. Aslında sar değildi de öyle kendine getiren mecbur kaldı. Uzun konu giremeyelim oraya. Bu yıllarca ders okumuş üstadından hadis-i belhiden bir gün orası bunu çok severmiş ama. Gel bakalım Hatim diye geliyor. Bak yavrum bu kadar yıldır burada ders okuduk dinledin benden anlatıyoruz acaba ne öğrendin benden hocam ancak sekiz mesele öğrenebildim orası fesubanallah ömrüm boşa geçmez seninle demek ki benim diyor neden böyle yaptın yavrum ne yapayım hocam yalan söyleyemem ancak sekiz mesele öğrenebildim diyor sekiz mesele öğrenebildim peki ne bunlar söyle bakayım diyor o yüzden birinize diyor, etrafa baktım, çevreye baktım, insanlara baktım, herkesin gönlünde bir muhabbet sevgi gördüm diyor. Bir de bunun neticesine, sonucuna baktım. Bir insan neyi severse sevsin, ya sevdiği şey onu terk edip gidiyor, ya o kişiyi onu terk ediyor. Dedim ki nefsime, ey hatem ben böyle sevgi istemem. Öyle birini seveyim ki bu ebedin ben bende olsun. Ancak Allah sevme ay gördüm hocam diyor. Gönlümün başı seveyi sokmuyorum böyle diyor. Bakıyorum insanlara diyor. Kimin çiçekleri çok seviyor diyor. Ama bir mevsimlik çiçekleri şey kurup gidiyor diyor. Eyi seviyor, parayı seviyor, eşliğini seviyor. Ölüm ayırıyor bunlara böyle diyor. Diğerlerini tabi sayıyor onları hepsini saymayacağım şu anda. Orası yavrum diyor, gerçek alem selmiştim böyle diyor. İşte muhterem cemaatimiz demek ki Allah sevgisinin ceneştanını kalbimize bilsek kelime Kelimeyi Tevhid Hepimizin bildiği, anlamı da biliyoruz La ilahe illallah Bunun gerçek anlamı bu. Allah tam başka bir şey kalpte bırakmamak. La ilahe Hiçbir ilah yoktur. Cin ilah yoktur. İllallah ancak Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. İlanlaştırılmayı, gibişte edilmeyecek bir şey. İşte kalpte, gönülde yalnız bir Allah sevgisini Kazanabilecek mi Demek ki gerçek müminlerin bunların birinci özelliği bu. Bunların gönüllerinde Allah sevgisi vardır. Bunlar Allah'ın yarattığı varlıktan değil de Allah'tan korkarlar bunlar. Ve bunlar Allah-u andıkları zamanda bunların kalpleri öyle taş gibi olmaz. Bunların kalbinde ürperti olur, titişim olur, cezbe olur yani böyle. Allah denince aşağılıyor. Bunların kalbinde titişim olur ve cezbe olur böylece. Yani bir manevi, ruhsal zevk olur. Zevk olur. Zakir, mezkurun etkisine kalır. Zakir, işyi hatırlayan, meskür hatırlanan. Bir kimsenin neyi hatır bir kişiyi neyi hatırlarsa hatırladığının etkisine girer. Mesela bir kişi, şöyle diyelim ki, hiç ekşi sevmeyen bir kişi, altına limon geldi ya da karşısına bir limon yiyor, sıkı limonu içiyor karşısına yiyor. Bunun bu kişi ne yapar? Midesi bulanır karşıdan. Kendim limon yiyemiyordum ya limon ismi geçti ve hatta hatırlandı. Yine bir kişi abiyorum bir yıldan hatırlasın işte ürperiyor böyle Bir insan güzel bir şey hatırlasın. Mesela şöyle güller, bahçeler güzel haşahtılasın insan içi açtırır böylece. Şey. İşte bakın aziz cemaatimiz bir kişi Allah Teala'ya tam hatırlayınca böyle. Hatırlayınca bir kişi kelime-i tevhid'i söylerken insan bu da gerçekçi sadık olsa bir Allah'ın sevgisi kalbe girse demek ki kalp nurlanıyor, kalp genişliyor, kalbe cezbe geliyor. Kalbi Rus'a gıda geliyor, kalbe geliyor böylece. O kalp ölmüyor kalbi işte. O kalp hele ölmiyor Onun gözü açılıyor kalbimize. İkinci özelliği müminlerin, Bedah Alim. Bunu okunu zamanlar. Bedah Alim ayatü. Buna özel okunduğu zaman, burada tülüyet yani baş okuduğu zaman, aleyhüminan yanında ayet Allah'ın ayet okunduğu zaman zat imanen imanlara daha kuvvetini bakın zade Zadetüm imanen imanları kuvvetleniyor. Ne zaman yanlarında Allah'ın ayetleri yani yanlarında Kur'an Kur'an'dan ayet okunduğu zaman buna imanları daha da kuvvetleniyor nasıl kuvvetleniyor muhteremler imanın tabi sayı olarak yani şartları belirli bu ne 5 ne 7 olur bu kadar bu yalnız imanın güçlü iman kuvvetleniyor iman hale geliyor ki imanı yakın deniyor buna işte İmanı yakın deniyor ona. Bir ilmel yakın vardır, aynel yakın vardır, bir de hakkal yakın deniyor böyle şey. İlmel yakın. Mesela bir kişi biliyor ki Marmara deneceği bir deniz var. İlmen biliyor, görmedi. Okulu okudu, coğrafyada gördü. Biliyor. Bu nedir? Ama inandı ama. Bu gerçek bir deniz var diyor. Sonra kişi İstanbul'a gitti, bir yere gitti de karşıdan Marmara Denizi'ni gördü. Karşıdan, uzaktan gördü. Uçaktan gördü, arabadan gördü. Bu aynen yakın. Bir de Marmara Denizi'ne girdi. Bu hakkı yakın oluyor böylece. da böyle muhteremler, bir ilmen yakın var. Kişi böyle araştırarak, varlıklara bakarak, şu alemi tefekkür ederek, şu denge düzenine bakarak, yani bir insan nereye bakarsa baksın, her şeyi sonra Allah'a dönüyor. Ve leyhi turci'ul umur Ayeti bu muktemel hayatın Ayetin sırrında çok sırlar var bunda. Ve leyhi umur. Bak. Her işler, her işler sonunda Allah'a döndürülür her işler. Bir yağmura bakıyoruz. Yağmur nereden geliyor bu? E, Buluttan geliyor efendim. Tamam o kadar kaldı mı? Kanlıyken mi? Bu nereden meydana geldi? Nereden geldi mütevelli? Denizler işte buhar haline geldi? Güneş tutular. Peki denizler niye buharlaştı? Niye buharlaştı? E, güneş ısın enerjiden efendim böyle işte. Evet böyle araştır araştır. Güneşlik imirat enerji kim verdi mütevelli? Ara ara ne oluyor? Sonuçta her şey Allah'a dayan mütevelli. Yani kul bu sebepleri açtı mı? Açtı mı ne oluyor? İşte bu Hakk'a yakın deniyor bu muhteremden, Hakk'a yakın beleyiciler. Kul ve sebepleri aşacak böyle muhterem, aşacak böyle. sebepleri. Sonra, Koray-ı Kerim okunduğu zaman, imanlar bir de şöyle koyduğunu muhteremler, Koray-ı Kerim'de bazı tabi, ayetler azap ile ilgili, cehennem ilgili. Mesela, erken anlıyor bunu böylece, cehennem geçiyor, azap işte azabı elim geçiyor, azab-ı geçiyor, e, mahşer geçiyor, kıyamet geçiyor. Kişi zaman ne yapacak? Eğer o kişinin imanı gerçek imana yakın durumda ise o andakini orada bulur. Orada bulur böylece. Şey. Çok böyle büyükten muhtemelen böyle Allah'ın salih kulları mesela namaz kılarken bir mahşer, bir cehennem, ki ayet-i geldiği zaman ve tizi şu bayılmışlar böylece. Neden? imanlar hakka yakayım böyle. Yani sanki onda mahşerde, ona sanki zabanı butun tüketini tuttu, yakalamış cehenneme götürüyor, o durumda böylece. Bunun için demek ki Kur'an-ı Kerim okulduğu zaman eğer bize kendimizi tam o Kur'an-ı Kerim'e dinleyebilsek onu o zaman imanlar kuvvetleniyor mesela. Ama biz tabii dinleyemiz okunan konuyu ki böyle. Namazı bile dinleyemiyoruz böylece. Bir Ramazan günü bir köyünün ah buyurun, öküzü bir demir hastalanmış öküzü, bir de hastalanmış. Bakıyor böylecek. Hay ben gidecek Murdar tabii. Hanım ne yapalım? Bir telaş keselim diyor. Ne yap? Ölmesin bu da yaşamasa bari. Hemen tabi kimse diyor bunlar. Ramazanmış, yaz günüymüş de. O zaman tabi buzluğumuz muzuyor, bu şeref vereceğim. Düşünüyor şimdi bu karı koca, ne yapalım bunu? Bunu kavuşsak da gene bozulur bu sıcakta. Ne yapalım acaba bunu? Hanımı biraz daha iyi taraftarmış bir cema tarafı. İlk kocası hazır bugün Ramazan bak diyor. Bunun da yazını diyor, piştirelim diyor. Bu diyor, köylüyü eve davet edelim, tara diyor. Yarısından verelim diyor, yarısı bize kalsın diyor. Tamam karar bunlar. Akşam mesela yakın, bunlardan bir çocuklar varmış, 10-12 yaşlarında. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen yavrum bir camiye git diyor, namaz kılanları, ilk eve davet et diyor. Ben camiye gelemeyeceğim, Anne yardım edeyim diyor. Tamam onlar, öküzün yarısını pişirmişler, pilav yapmışlar, helva kavurmuşlar böyle, bir, bir şey yapıyorlar. O köyünde de adeti herkes namazı camide kılarmış iftah aydelermiş bunlar. Bu çocuk hemen camiye geliyor. Geliyor camiye namazı kılıyor dışarı kapıya çıkıyor. İlk çıkan cemaate amca bir dakika dur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün zammı ve ver Fatiha'dan sonra akşam namazında? Adam bir bak düşünüyor benim yavrum Fakkanı değil sordun? Öyle bir şey yapacağım. Her soruyor. Amca hocalar okuyor. Bugün zamm Sure, Fatih'den sonra. Ancak iki kişi biliyorlar böyle. Bir iman imam biliyor. Ama cemaat da şimdi bir teraşe Allah'a Allah, bu şey bu ne soruyor acaba bu şekilde. Ciddi soru şu, soruyor. İmam tabi çıkıyor. O da biliyor, okuduğunu biliyor. Şimdi bakışı cemaat. Şöyle diyor ki, amca diyor, üçüne. Bu amca size davet ediyor diyor. Yalnız bizim mi? Yalnız size peki Ta diğer tabi gelmiyor daha edilmeyince şimdi üçünü alıyor çocuk eve gidiyor ee uzak biraz camiye e, babası 5-10 tane sofra kurumuş her kesilmiş tabii. pilavlar bütün kavrulmuş olmuş bakıyor babası iki tane cemaat bir de hoca yavrum diyor hani diyor cemaat nerede onlar baba sen bana cemaati çağır ki sen bana namaz kılınları çağır dedim baba diyor yani bunlar namaz kılmışlar böyle diyor Şimdi bakım göstereyim cemaatimiz. E, cemaat namazı de afşam yaslı sabah namazını tabii, hocalarımız seçti okuyorlar. Vacip. Öyle okuması gerekiyor. Biz okumuyoruz. Ama dinlemek fazla oluyor bize de şey. Demek ki bizler gerek namazda, gerek namazın dışında gerek kendimiz okurken eğer aklımız okuduğumuz ayetlere versek Anlamına aşık kestirir yani böyle. İşte cennet geliyor, cehennem geliyor, mahşere geliyor, kıyamet kelimeleri geliyor. O anlara yaşar gibi olsak, o anda imanlar daha kuvvetliymişte. Üçüncü sıfatları ve Alla Rabbihim yetebek kelûn elapir. Bunlar Rabblerine tevekkül ederler. Bak tevekkül Taş sonda gelişin burada tevekkül. Önce Allah anınca kalp uyanışı, gönlün dirilişi yani böyle. Kişinin gafletten kurtuluşu önce. Ondan sonra imanın böyle gidecek imanın kuvvetlenmesi, bütün bedeni imanın kapsaması, bütün bedi iman kapsayınca kişi o zaman kişi olur işte muhtemelen böyle. Kişi olur böylece. O zaman gözde iman dura bakar böyle gözle O göz haram bakar mı? Bakamaz mı teremler? Okulda haram dinleyemez ki, okulda müzikte uğraşamaz ki böyle. Ya o dil, o ağız haramla konuşamazdı zaman böylece. İman bedeni kapsayınca böyle yürüyor ve bunlar Rablarına tevekkül ederler. Allah Teala'ya tevekkül. Bunun anlamı çok geniş muhteremler. Aslında tevekkül makamı evli Evliullah'ın üst makamı. Yani her evliya çıkamadığı makam tevekkül tam tevekkül makamı be. Allah tam tevekkül. Evliullah'ın biri çölde aç kalmış 3 gün çölde aç üç 3 gün Evliullah'ın biri. Tabi açlık onun yanında susuzluk Beni su kaybediyor çöz sıcağında. Artık bit, kim hale gelmiş, oturmuş? Ya Rabbi, sen beni görürsün, biliyorsun Rabbim. Acizim ya Rabbi. Bana sen bir şey ver ya Rabbi. Ne versen ver. Su ekmeği bir şey bana ya Rabbi. bu buyuruyor ki ilhamle kalbine. Oğlum ekmek su mu vereyim sana, yoksa sana ekmek susuz bir kuvvet vereyim sana? Kuvvet ver ya Rabbi o var diye. O anda sanki karını doyurmuş, suya kalmış gibi bir diş kuvveti gelir kendisi Bakın Allah'a ta derse Mevlamız kolunda bunu da vereyim muhtemelenler. Allah kuluna gereğinde sebebi de kaldırıyor Mevlamı böylece. Ardından kalkıyor bazen böylece. Öyle hasta vardır ki, öyle hasta vardır ki artık tıp duruyor tamam diyor tıp. Hatta yakınlarına açık söylüyor tıp bunu. Alın bunu hastaneye götür artık bunu. Neyse verim artık buna ya. Bunu iş bitmişti tıp be diye böyle tıp. Ama Mevla derse ona böyle bir sıhva veririm artık. Derse Mevlam bir sebep verir. Derse nam sevipsiz sıhva verir. Ve bu muhteremler. yalnız tabii terekkülde kul elinden gelenin yapacak ama yani otur evde Ya bir ara bir sodum ben be. Yani kalk üçüncü efendim su almaya sürer de bardakla da Ya Rabbi sen bana şuradan su ver bana. Ağzıma gelsin su. Bu tabi küstallık mu Allah'a karşı muhtemelen der. Küstallık. Ama bir insan evinde yalnız. Yaşlı, hasta, aciz, ayağa kalkamıyor. Yalnız evinde sudan yanlı yalnız sudan. Onun dua eder Mevla'ya. Ya Rabbi sen beni biliyorsun Ya Rabbi. Sen buna sebeni ver der. Mevla'nın biliyorsun birisine gönderir der Mevla muhtemelen der. Eylülullah vardır muhteremler Abdülkadir, diye, Abdülkadir Geylani Hazretleri diye Abdülkadir Gelani Hazretleri diye Gavs-ül Azam deniyor kendisine Peygamberimizin soyundan geliyor bir de Seyit eden kendisi yani çok ama çok üstün vakamda kendisi bu doğduğu zaman gündüz Ramazan'mış Erken'den doğuyor, Ramazan günü doğuyor. Annesi buna süt örüyor, almıyor. Akşam ne kadar. Akşam oluyor, annesi süt örüyor, hemen alıyor muhtemelen. Annesi bakıyor ki, Ramazan, hep böyle Ramazan boyunca böyle. Gün üzere bir daha süt bu. Doğumda daha vereceği, öyle bir muhterem daha kendisine 7 Yedi yaşında, hafızını bitiriyor babası öyle yedim kaldı kendisiylemde 7 yaşında hafızını bitiriyor 7 yaşında ama nasıl okuyor Kuran-ı Kerim'i? Fatih gibi okuyor ezberde okuyor Kuran-ı Kerim'i ikisine araş okuyor köyünde orası bakıyor ki onu geçti yavrum Mabdur Kadir diyor hocası artık ben sana bir şey veremeyeceğim yavrum sen bana geçtin yavrum böyle diyor artık sen kendini de arat bunu eve geliyor ağlıyor Annesi soruyor, Abdülkadir niye aldın yavrum? Tabi yetim ya. Annesi de boş değil ama. Annesi öyle olduğunu biliyor. Yavrum niye alıyorsun Hocam mı kızdı? Arkadaşlar dövdü mü seni? Yok anneciğim. Hocam artık beni okutmayacakmış. Ben sana vereceğimi verdim. Sana bundan yeter dedi hocam. Ama ben doymadım ki ilmedi anne, İlmedi anneciğim böyle diye. Yine doymadım anneciğim ben diye. İçkin bir ilim istiyor benim ben Dayamadım anneciğim diyor. Okumak istiyorum. Anne sınavın ediyor yatağı aramda. Yeter işte bak yavrum işte, hafızlığın, Arapça diye işte kıtlamazını iş yap yeter. Biraz sonra dışarı çıkıyor bu çocuk dokuz yaşında. Bakıyor evin önünde bahçede. Abi bu inek otluyor bahçede. İnek. Şimdi karşıdan bakıyor bakıyor otlarına tam yetişik bir zaman mevsimmiş hayvan açıyor ağzını hayvan, inek ağzını böyle dolduran, dolduran otları koparıyor, alıyor keyifli yiyor inek bunlar İnek böyle karşıdan bakıyor, bakıyor, bakıyor tabi her şeyi reta bakarlar onlar hemen koşup inekin yanına gidiyor inen boynuna sarılıp ağlama başlıyor ne mutlu sana sen bu için yaratıldın sen hayatını yaşıyorsun. Ama ben bu dünya için yaratıldım yalnız. Yani dünya için koşacağım ben diyor. Koş koş koş dünya tarlaya sapana yine ahire koş koş diyor. Ben bu işin yaratıldım yalnız böyle diyor. Ben devramı da bilemedim. Ona kullanmadım. Olmadım. Ben insanlara yargı olarak olmak istiyorum. ben ağlama başlıyor. Annesi bakıyor kadar gecikti. Dış, dışarı çıkıp bakıyor annesi. Onun konuştuklarını duyuyor ağzını duyuyor. O anda işte geliyor ki ben diyor bunu önü kesmeyeyim diyor önü kesmeyeyim bana engel olmayayım ben diyor. Abdul Kadir gel yavrum diyor geliyorum yavrum izini görüyorum diyor sokma göndereceğim diyor. O gün canısı uyumuyor tabii diyor ki buna yavrum diyor babandan diyor 86 altı lira kaldı diyor bunun 40'ı senin, 40 öpü karışın diyor. Sen işte gideceksin uzaycaksın diyor belki gel beni göremezsin. Ey denemesin diyor. Ben 46'nın sağ vereceğim varum diyor. yanında götür bunları diyor. Yalnız diyor, bunlara ben diye hırkan işine diyor, diyor astır dikeceğim bela. İçine astır yapacağım diyor. Her altınlere teker teker ve daire şekerimi dikeceğim. bunlara teker teker çıkaracaksın bunları be yavrum bela diyor. O gece uyumuyor annesi de. O da uyumuyorlar. Şimdi sabah oluyor. Annesi bunu bir de tavuk pişiriyor buna yani ekmek çöreşi yapıyor yanına. Biraz peynir bir veriyor yanına. Annesi kün ucuna kadar götürüyor bunu. Tabi ona son bir öpüyor. Yavrum kokluyor. Yavrum inşallah mahşer gününde unutma beni yavrum diyor. Ağlayarak onu gönderiyor. Oradan bir küçük kasabaya geliyor Abdülhukal Hazretleri. Bağdat. O zaman orası hilafet merkezi. Tabi kendi gidemez de bir kervan bekliyor. Deve konvoyu yani. Kervan bekliyor, ona gidecek. Birkaç gün hamda kalıyor ada, derken bir komuya geliyor. Diyor komuya reisine, kervan başına gidiyor. Amca, beni bahçeye götürür müsünüz? Bakıyor küçük daha, böyle da bir ufakmış kendisinde. Yavmış evden mi kaçtın yoksa? Hayır amca diyor. Annem bana izin verdi. Ben Ve baban babam rahmetli olmuş diyor. Bu amc babamı bilmiyorum diyor. Annem bana izin verdi. Bahat edeceğim ben. Peki niye gidiyorsun yavrum? İlim okuma gidiyorum. Peki burada okulum biraz okudum. Hafızını yaptım Oku bakayım, okuyor. Kerem başta iyi bir kişiymiş. Onu seviyor. Peki yavrum bir götürün messene diyor. Alıyor bu işte karavana tam Bağdat'a yaklaşacakları zaman bir ormanlıktan geçerlerken gece kamında 40 haramiler, eşkiyalar bunlara baskın yapıyorlar birdenbire, baskı yapıyor, durun bakalım, kılıça çekmişler, devler duruyor, inin aşağı, aşağı iniyorlar, bir kısmı eşyaları hepsini alıyor devlerden, bir kısmı da insanlar bir dikmişler, sıraya koymuşlar, üstünü arıyorlar böyle, herkesi, alıyorlar, bu üstünü arayan eşkıya, adukatla ilgili bakıyor, çocuk, boyun falan kısa, zayıf şeymiş de, yani anda bir şey olmaz diye, üzerini aramıyor da, yani bir laf gelişi soruyor. Siyana bir şey var mı diye yani ben sanki. Yani yok desin diye hemen geçecek. Var amca. Neyin var? Kırk altıma benim yanında diyor. Şimdi kırk altı kimse yok mu? O keranda yokmuş. Yalan söylüyor değişen bu çocuk. O eşkıya kervan eşkizsi buna entese bir yumruk kuruyor, şama vuruyor göğsüne, Türkiye'ye düşüyor. Eşkeran başı, eşkeran başya. O iccibimlere böyle bir şey kimse kaçırmasın diye bunu görüyor. O anda onun gün Allah'tan merhamet veriyor işte eşkıya başı. En zalim o bir işte böyle. Ama ona öyle işte, bir merhamet veriyor. Hemen Abuker Kuranc işkeyi çalıga bakan buraya geliyor. Niye çocuğa vurdun? Öldürmüş işte, yalan söyledi utanmadan. Ne dedi? Kişi i̇şte, 40 altına varmış. al gitti bakayım buraya diyor. Alıya getiriyor. Atta aşağı iniyor. İşte eşkıya başı Tabii işe Mehmet geldi. Soruyor: "Yavrum, ismin ne?" "Abdülkadir." "Neresi fıran yeri, ne diyorsun? Baht'a gidiyorsun. Ne yapmıyorsun? İlim okuma gidiyorsun." "Tek yavrum paran var ama varamışa. Ne kadar paran var? 46 liram var. Nerede bunlar? Hani böyle dikti bir gösteriverdik. Gösteriverdi işte. Annem böyle dikti bunlar bu şekilde." Çıkıyor böyle muzdan şöyle bir tanesi keşif bakıyor. Tam gerçek. 6 lira mı? Yok diyor. Hep 6 şimdi altın eşkıyanın başının elinde bir altına bakıyor bir abdükarına bakıyor yavrum biz bak haramiyiz diyor haram eşkıyanı mı? terörist yani bak bir zaman diyor biz de Mehmet olmaz diyor biz de canavar insanlar böyle diyor acıması insanlar bizler diyor neye söylüyorsun sen bana bunu diyor ben şimdiden, alacağım altınları sen altınları şimdi sen bunu bırakmam diyor alacağım bunu altınları şimdi diyor niye bana bunu mi? Amca yalan söylemek günümüze günah diyor. Sordunca diyor, yok demedim diyor. Yalan söylemek günümüze günah. Peki yavrum, ben şimdi bunları alacağım. Sen gidiyorsun gurbete ilim okumaya. Hiç paran kalmayacak. Ne yaparsa orada? Gülüyor Amca, ben bunlara güvenmiyorum ki. Allah'a güveniyorum ben. Allah bana yeter. O beni görüyor, biliyor. Ben Rabbim yeter, Allah'a güveniyorum ben. Öyle deyince... Eskiye başlığı tamamen böyle değişiyor böyle. İnkılav kalbe deniyor buna. Yani kalbi tam altı kalbi. Bir kendine geliyor. Arkadaşla gelin bakan diyor. Bakın bu işi bana beni uyardık şöyle böyle diyor. Ben bu işi bırakıyorum diyor. Herkes alsın diyor. Herkesin alsın bakanlığı diyor. malını veriyorlar geriye. gereğe. tamam alınıyor alın, alın parasını. Hepsi tevbi ediyorlar ve işi bırakıyorlar muhteremler. İşte aziz cemaatimiz Allah Teala'ya tevekkül deyince insanından bazı mal çıkar. Mal çıkar. O zaman buna üzülmememiz gerekiyor bak evet. Gerekiyor böyle. Şimdi Allah Teala kuluna şihrüm evlem. Allah günahşini verir. Bazı Allah kulları malı parayı alır, malı alır böyle. Bu alış da değişik olur. Değişik olur. Mesela bir insan parası çalındı. Bakın emin olun muhteremler. Eğer Allah izin vermeseydi o bunu çalamazdı. Kesinlikle bak. Allah tarih görüyor, biliyor. Bir gün adı Rabi Hatun vardır. Rabi Hatun. Meşhur kadın, evliya. Genç. idi o zamanlar. Bir gece oturmuş evin kenarında evi tek oda ev dedim yani öyle iki kat bodumel ya böyle tek odanda ibaret evi kerpiçten işi kesme sürmemiş böyle bu şekilde bir hasırı var tecrübe namazını kılmış oturmuş evin kenarında öyle yaslanmış uyur gibi ama Allah'ta ezik ediyor kendi kendine bir hırsız evine giriyor şimdi evine giriyor kim diyor bilmiyor tabi hırsı eve giriyor, çünkü kapı gibi değil tabi iç yerine giriyor hırsı bakıyor bakıyor. işte bir iş şu bu, buluyor bir şeyler tabi alıyor onları çıkacak, kapıyı bulamıyor hırsı şimdi bakın Allah onu kapı, gözünü kapatıyor basır. kapatıyorsun böyle hırs kapıyı çıkamıyor böyle nereye gitse, duvar, nereye gitse duvar böyle çıkamıyor böyle Allah Allah diyor bırakıyor şeyleri eşya aldıklarını bırakıyor bakışa bakıyor kapıyı görüyor böyle kapıyı tam kestiriyor, kapıyı belliyor, yine alıyor eşyaları, yine gidiyor, yine kapıyor, yine belliyor, her tarafa duvar geliyor. Bir sene bunu tekrarlayınca, rahmetli atman bakıyor mu belli yalnız böylece? Şey. Yani nasip bir şey, e, alacak içecek tabii, bir şey yapmıyor böylece. Şey. Bakıyor, alamayacak, görüyor. İlk hırsızda, kardeş diyor, sen buraya diye kötü mühede geldin ama diyor, e, inşallah diyor, Allah sana iyi nasip etsin burada böyle diyor, vesile olsun böyle diyor. Bak kardeş, bırak bunlar, sen bunlar diyor, bunlar diyor al seninle abdestini bakayım işte böyle diyor Onu abdest aldırıyor oradan böyle iki kez namaz kıl diyor otur bakayım diyor bir teybet bakalım böyle diyor tabi Rabia beraber böyle tam böyle ihlasla samimiyete bir teybet orada da bu hırsız da ediyor kendine geliyor böyle. yani insanlığını anlıyor böylece kendine geliyor böylece eyvah ben ne yapmışım böyle diyor ben Allah'ı unutmuşum böyle diyor yani kendine gelme imanın yakın dönüyor buna. Allah'ı hatırlama, Allah'ı bilme böyle. Allah bizi görüyor, biliyor böyle. Aradan perdenin kalkması böyle. Aradan kahveden gitmiş aradan böylece. Kendine geliyor, çiçekten korkmaya başlıyor. Rabi'ye diyor ki ben Rabi'yeyim ben. Rabi'yeyim diyor. Şimdi bakın muhteremler, Allah izin vermezse çalamazlar böylece. Şimdi bir insan elinden mal çıkacaksa çıkacaksa Allah Teala kulundan bunu değişik şekilde alır böyle. Ya düşürür kendisi böyle. Pay eder düşürür bence. Ya Hızır çalar ya birinde ödüşleri kaptırır böyle. Kaptır eline verir. Eline Allah el geri alamam al, bir şey böyle. Kaptırır bence. Ya da ne olur Allah korusun ona böyle bir hastalık verir, dert verir parti hastaneye, iğneye seruma oraya tahallere mahalle oraya üy, koş koş koş koş hem derd hem koy hem terle hem paraca bir bu şeyler böylece. Şimdi bazı büyük de buyuruyorlar yani Eyvallah böyle onlar tabi işte daha buyurlar tevekkülü. On mu bu terenler? Eğer bir kul diyorlar mesela parasını düşürmüş Allah şükresin diyorlar. Niye şükres Allah şükres Allah Teala Ondan o para çıkacakmış. Ama çıkacakmış. Ama en kolay şekilde çıktı. En kolay şekilde çıktı. Evine biri basın yapsa, evine silahını dayasa, kokusa, yapsa daha zor. Daha kolay çıktı belediye. Ya diye hastalık olur belediye işte. Evladı sakatlanır, hanımı hasta olur, kendi hastalandır Artık hem acı çeker, ameliyata git, oraya git, buraya git. Para yetmez böyle bir işte. adamlar. İşte demek ki, üzülmeye de gelmiyor fazla bir şey muhtemelen bence. Rızık, o da öyle muhtemelen bak. Rızık da o şekilde bence. Yani rızık da ezelde taksim olmuş bela buyuruyor. Nahnü kasemna ilahı. Nahnü kasemna ayeti kerimesinde ki bu çok şey böyle kamiller işlemiyor. Nahnü kasemna. Bela buyuruyor. Rızık'ı biz taksim ettik mi? Öyle muhtemelen bak. Rızık taksim olmuş bela ana karnındaki yavru da, o da neye yer? Allah'ın taksim edilir rızkını yer, ana karnındaki yavru da. Bak. Bazı yavrunun rızkı azsa, ana karnında, annesi de kansız olur. Annesi kansız olur. Böyle. Annesi iştahsız olur. Defakçı olup böyle. Sehep olur. Ana karnına yavru, rızkı az. Bak, Dünyaya geldi. Rızkı az, göğüsde süt az mı sen anası da az böyle şey. Bu iş adı cemaatimiz. şimdi bazı şürlük mesela her imkan olabilir ama iştah olmaz ya iştaha Evde her şey var, aman yavrum ye, aman yavrum ye. Hatta üstelik iştah açıcı. gerektiği ilaçları alıyor veriler bunlar, verirler. bak buna bu kadar zorlama. Ne zorluyorlar Allah'ın tadı rızkı zorlula bak bela. Ama açlamıyorlar bunu ama açlıyor bu teremler. Yani çünkü işteyim uçuyordu işte. İşte şurda versen olmuyor, ne versen olmuyor. Ne işte vereceksin? İşte neden rızkı al o anda ama hayat belli olmaz bu şekilde bence. Işte. Büyük insan bunu gibi teremler, insan tabunu gibi öbürü gider şeylere mesela çarşıdan marşlar böyle geçer, lokantaya falan geçer, döner merdifelere, içip şeker şeylere ama bir hesaplar ki şu kadar para tutuyor, olmadı. Öbürü de canı şeker onun parası da var her imkanı var, ama doktorun hesapladı ona, sakın ha döner yeme, yağlı tuzlu yeme, ağır yeme diyor muhtemelen böylece. Ne bunlar muhtemelen bak değil mi? He bunlar Allah'ın taksimi rızkı dengeleyen sebepler bunlar bu şekilde böylece. Hep taksonum bunlar böylece. Şini kimliyorsan gençle çok çalıştır. Ne o işte yaşlanınca yatar yerin bu ende. Yemesin ki Allah ilgilenmez sebepler. Yat ya bakalım bakalım. Ya. Üç svadı bu. İkisi o daha kalıştı bunların. Elejikum <gülüyor> sanatı. <gülüyor> ellezine ve bunlar yikimune salate namazlarını da dostları güzelce kılarlar beraber bir bakınız yani tevekkül makamından sonra o namaz kılmak böyle. Bakın burada bir sıra var böyle bir sıra var takip bu şekilde 3. sıra tevekküldü tevekkül eden kişi ne olur müteremler? Bir insanda tevekkülden içinde pırıltı olsa bile yani zerre insan içinde olsun böyle tevekkülden o kişi dünyada çok rahatlar, huzuru bulur. O kişi de yarın ne olacak? Onu atar kişi beleyici. Atar muhteremler. Yani emin olan bakınız bir hayvan yavrusu bile muhteremler. Hayvan yavrusu bile böylece Şimdi hayvan aklıma şey geldi muhteremler. Geçinde böyle Öyleyse izledim de örümcek. konuda geçiyor. Ankebi sürüsü o Kur'an tabi. Ankebi diye. Kur'an'da süre var. Örümcek. Geçen de ben bunu bir izledim. Şimdi örümcekler bir ince bir ağ gelirler. Bunun ismi onlara göre güya tutak ağı derler buna. Bu yapış olur. Yani Örümcek ağzından bir sale çıkarır. Salgı tükürük bir çıkarır. Bunun değişiklikleri de var. Onların bir deliğinde ağız yerine bir salgı çıkarır. O salgı, tükürük yani, o temas ettiği anda yapışık madde dönüşüyor. Böyle bir tuzak ağrı geliyor hayvan. Olmazsa o tuzak bağlı bir ip böyle uyur ipidir bunu deniyor. Onu parbaraj. Kendi böyle bir yere gizlenir, bekler şimdi. Tuzak ağına bir sinek, Arı, böcek geldi mi? Tabi gelen arı, sen böcek ne yapar? Yapışınca ona, hayvan çırpınır. O çırpınınca, bu sıfır onun uyarı ipi. O da sallanınca, örümcek anlıyor ki, tuzağına av yakalanmış. Hem oraya geliyor böylece. Ben baktım bir gün, böyle bir tuzağa gelmiş, oraya bir böcek yakalanmış böyle. Çok ayakta böcek yakalanmış böylece. Hayvan çırpındırsa, yapışıyor. Kurtulamıyor. Örümcek geldi şimdi böyle. Örümcek geldi, hemen yanaştırmıyor şöyle böyle. Örümcek bak kalktı, kalktı böyle. Şimdi örümceğin bir çengeli var. Zehir çengeli işte bunun şeyde, hayvanlar aleminde. Zehir çengeli. Onu böyle bir batırdağında hemen avuşak olur böyle işte. Ben onun için bir gözlüğe baktım böyle. Şey. Örümcek şöyle hafif sokuluyor ama korkuyor örümce örümcek. Beşeden korkuyor. Bir şeyin kırmasın diye çengeli. Bir arada örümcek böyle fırsatını buldu. O zehir çengeli böyle o böceği batırdığı anda böceklerim şok oldu. Dona kaldı böylece. Ölmüyormuş da kaldı böylece. Şimdi onu gözlüyorum. Bakayım ne yapacak? Tuttu iki ön ayağımla avunu Duvar yapıştı, böyle. yapıştı böylece. Sonra ne yapıyor örümcek? Örümceğinin boğazı çok dar muhtemel böyle. Ancak orada sığ madde girer bakınız. Ne yapıyor şimdi örümcek? Örümcekde birçok bir çengel daha var. Onu batırınca oradan bir salgı veriyor. Avı işi eriyor tamamen. Su haline gelir. Su haline gelir. işi böyle. Delir, duruyor bu şekilde böylece. Öyle yapar. Şimdi baktım bu örümcek. İki ön ayağına aldı avını, Doğaya yaslandı böylece. Öbür çengene batırdı. Biraz durdu. Sonra başlıyor. Emmeye bunu başlıyor böyle. Emmeye başladı. Ben tam 20 dakika bekledim. Daha bitiremedi. bitiremedim daha böyle. Baktım, be. 20 dakika bekledim bu şekilde böylece. Şimdi her canlısı Allah'a baktın. Örümcek mesela. bazı kıldan ince böyle. bazı kıldan ince. Aynı zamanda geçe bak geçecek. bunu vermiyor. Bu şekilde böylece. Şimdi Mevlam buyuruyor. O mümin ki. Bunlar namazlarını da güzelce kılarlar. Bilhassa tevekkül makamından sonra bak değil mi? Yani kul böyle tevekkül makamından bir his alabilse böylece. Benim Rabbim var yaratanım var odur bir alemin diye her şeyi görüyor biliyor böyle insan tam teede bilse kişi böyle bir tebikül ile namadan girde mi namaz tabi bir başka oluyor mumel neden başka oluyor aklına ufak ve şey gelmez kulum be onun için Allah huzurunda biliyor ki her şunu emrinde yani her zerre, her madde, her küre böyle, her şey onun emrinde melam emrinde. Kul bildi mi, aklına her şey gelmez kula. ki şey, Allah taray verir. Ram yunfikun. Hakkı da Mevlam buyuruyor. Bir de infak. Ve mimma rızak nahim. Yunfikun. Ve mimma, mimmasında minile mah. İdkam edilir. Buradaki min, min-i tebiziye deniyor buna. Allah buyuruyor, onlar verir rızkın bir kısmına da infak ederler. Tamam değil tabiyle İnfak ederler. Nerede? Allah yolunda. Şimdi burada Allah tabi bize iki şey veriyor burada ibadet olarak. Bir namaz bu bedensel ibadet. Derin temeli özü oruçla buna bağlı bedensi ibadet ama asıl namaz ama asıl namaz mesela zikrullah konukuma hep bunlar bedensiz ibadetler bunlar ama bunların başında namaz böylece İkincisi mali ibadet mevlam buyuruyor infak etme burada mevlam buyuruyor rızak nahum Allah rızkı veriyor bak Allah'ın rızkından Allah veriyor. Al kulum, bu benim ölen veriyor. Ama şu anda ver. Bu neye benziyor muhteremler? Şimdi mesela bir insan bir yere gezmeye gider de ev sahibi birkaç tane çocuğu da vardır. Şimdi ev sahibi buradan da cebim getirir çikolata şunlara bir yine verir. Al yavrum bunu da karışır ver ama der. Şimdi Rabbim öyle yapıyor muhteremler? de. öyle yapıyor. Rabbim bazı kulağı veriyor, al kulun bunları. Ama sen iyi bitiremezsin. Sen iyi bitiremezsin. Benim kulağıma ver bunu. Fisi bilillah, fisi bildir, fisi ölümü bitirenler Allah yolunda vermek bekler. Allah yolunda. Yani Allah'ın dininin daha kuvvetlenmesi için, Müslümanların çoğalması için böyle. İslam'ın geleceği için. Allah yolunda vermek. Buna fi sebillah deniyor. Bu sahibi en aşağı bire yedi yüz ile başlıyor. Bire yedi yüz ile başlıyor böylece. Be'lham buyuruyor bizlere Bakara suresinde Allah bize örnek veriyor böylece. Niye örnek veriyor? Habbe. Bir habbe. Bu da tanesi böyle. Kembesiyle habbetin be'lham buyuruyor. Bir Yer insan yere bir buyu atıyor, atıyor. Eğer onun mevlamı hayat verirse Allah onu dilemişse, ne oluyor ondan? Çıkıyor sap oluyor, başaklar veriyor. Her başanda yüz tane olsa, yedi başak oldu mu ne yapıyor? Akideci hükümdarlar. Yani Allah tarafından bu dünyada gösteriyor öktemler. Yani gösteriyor böylece nasıl bir bereket çoğalma böylece. İnsan mesela bir incir çekirdeği ekiyor, bir erik çekirdeği ekiyor, onlardan bir ağaç yaratıyor böyle. Ağaç yaratıyor, bu sürekli, her yıl o inciri veriyor, eriği veriyor, şeftali veriyor, kirazı veriyor bu şekilde. Demek ki bazı sadakalar, infaklar, yani Allah yolunda verilen bazı şeyler böyle kalıcı oluyor böyle. Ağaç türü böyle şey. Her şey meyvesini veriyor böyle. Her şey meyvesini veriyor, da gibi bir defa da veriyor bazısı. Bazısı tabi az veriyor. Mesela 1'e 5, 1'e 10 İslam'da 1'e e 10 daha aşağı yok. Ama Allah yolunda infak etmek muhtemelen din için bir şey yapmak gerekiyor böylece. Gerekiyor, gerekiyor. Bu da nedir? İnsan bunu ahirete eliyle göndermiş oluyor. Bence. Göndermiş oluyor. Çünkü gün gelecek ki o mahşer gününde mahşer gününde Tabii sıkıştık oradan. Ne gerek orada? Sevap. Başka? Hepsi geçersiz. Evet şuyum buyum var. Hepsi, hepsi geçersiz. Hepsi geçersiz böyle. Ne var orada? Sevap, sevap, sevap böyle. Aa, bir damla daha olsa, bir damla daha, bir damla daha olsa böylece. Şimdi, kişi bir eki ektiği zamanda ekene bunu daha iyi bilirler. Bu ekin daha bilinçli yapılsa, yani sürmesi, tarlaması, çapalaması, şunları, bunları işte budaması, tek ne neyse bunların insan ilacını filan insanın gübre daha yaparsa, tabi Rabbin verirse, insan bundan daha çok ürün de alıyor böyle İşte bir kişi Allah için verince de ne oluyor? Kişinin ne kadar ihlaslı olsa, ne kadar kişi helal parası olursa, o kadar bunun karşı kişiye sevap almış oluyor muhteremler. Yani inşallah elimden gelene kadar muhteremler, bilhassa böyle din yolunda bakın böyle din yolunda böyle işte. dine yararlı olmak için böyle bir şey için inşallah böyle çalışmak edelim böyle çürükleri işte. okutmak öğretmek böyle gençlere mevkul olmak e, İslam için çalışmak bilinçli olmadan çalışmak öyle e, kenara çekilip de e, bana demek bu doğru değil muhtemelen bu doğru diye böyle işte. çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yapmadı o şekilde Ülaya işte onlar neymiş? İşte bunlar. Şu beş şey bulunanlar Neydi beş şey? Özetleyelim. Allah'ya yani anılınca kalbinde bir ürperti titreşi olanlar, duygulananlar. Kuru okununca okunca imanları daha kuvvetlenenler. Allah'a tevekkül edenler, Allah'a güvenenler. Yani tevekkül güvenme anlamına geliyor. Allah'ın Allah'a güvenme Şöyle ki altı cemaatimiz, bir insan kendine kesine güvenecek kendi kendine. Efendim işte benim elimde üç santim varken gün geliri sanatın geçmez. Gün elin o sanatı yapamaz. Elin, Nereye elin bağlı? Beyne bağlı. Beyine durdurdum Mevlam onu, el feşk olur ya? Efendim işte gözüm görürken gün göz göremez muhtemelen. Bunun için Tabii ki Allah hac cenneti Tabii kul tedbirini alacak ama ona güvenmeyecek böylece. Ondan sonra beş vakit namazı daha güzel, daha güzel kılmaya çalışmak namazımızdır böyle. Namazı kılmak sonra Allah yolunda infak etme bakın böyle. Din işim böyle. Yani din daha gelişsin böyle. Müslümanlar çoğulsun olsun diye böyle. Bir cemaat daha kazanalım diye böyle. Sahabeler zamanında muhteremler bir yeni bir Müslüman kadınlıkları zaman Sanki Medine'de bayram oldu böyle bak. Medine'de bayram olur böyle Bir anı duyurur Medine'ye. Bak Frankiş işte, en Müslüman oldu bakınız. Pianmüşe Müslüman olduğu mana geldi böylece. O kadar muazzam simi böylece. Hatta çoğu, çoğu sivir de onlar böylece. Bunun için inşallah İslam'a çalışalım böylece. Tabii da hem parayla olur hem bedende çalışma gerekiyor. Bunu yapanlar hümmün hakkı. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Müminliğin hak, hak hakikat gerçek anlamına geliyor. İşte bunlar tam mümine. bunlar melam ediyor Demek ki bunlar noksansa tam kişi gerçek mümin mi diye bak. Melam buluyor. Anca bunlardır gerçek müminler. Peki ne var bunlara mükafat Allah tarafından şimdi? Lehum onlar için vardır derecatün dereceler. Dereceler böyle. Derece derece böyle. Üst makamlar var. de Rabbi'm Rabbinin katında. Tabi cennet yani böyle. Ve rızkın kerim. Ve bunların biriniyor. Mağfiret. Ve rızkın kerim. Bir de bunlara tükeme rızıklar. Bakın iki şey buraya geliyor. Önce mağfiret afla, bağışlanma yani temizlenme, suçtan temizlenme yani şöyle bir örnek vereyim mesela çocuk dışta oynamış düşmüş, tozanmış, kışın çamurlanmış efendim altını işemiş ıslatmış altını, kaçırmış hatta bir abdestin yapmış altına kokuyor şimdi annesi bunu akşam eve alır ama nasıl alır? önce bunu bir bayan sokak veriyor Rüsünü sayar. Bunu bir yıkar banyoda, temiz çamaşır giydirir. Ondan sonra rızık. Ondan sonra oturuyorlar, onu sofraya eder. Mevlam bize böyle bir bakımın. Önce rızık, mağfiret, sonra rızık kerime Mevlam diyor. Önce Mevlam kulunu bağışlıyor. Neden bağışlıyor muhtemelen? Bir kişi günahları ile cennete girse edemez ki orada böyle günahları edemez. Beleyici. Günahların kökü nefse mara bela. O bedenden silinmeden insan cenni geçsin rahat edemez böylece hasedi kini kibri kasabı şunlara bunları kişiyi gene nasıl yaşamazdılar böylece eder böylece bunun için mevlam buyuruyor Önce bunlara maafiyet mevlam bakın bunlara mevlam bağış diyor böylece bağış elham diyorlar tabii bağışlamadan müslümanlar Allah Teala adil olduğu için mevlam kulunu sevdi mi? daha dünyada başlıyor bağışlama. Dünyada bağış, başlıyor bağışlama. Nasıl bağışlıyor? İşte imtihan geliyor başına bu sefer. İmtihanlar geliyor başına böylece. İşte rızkından, rızık kederi var işinden, gücünden hasıl ondan, eşinden şuradan, buradan böyle yani İslam düşmanlarından, basit zulümden hep bunlar imtihanlar. Kul Allah tebrik ederek bunlara sab ederse hep bunlar o günahına kefarat oluyor kefart oluyor böylece. Bir insan yolda yürürken ayağı bir taşla sürtse ayağı. Bir sendelese ama ona kızmasa o da günahına kefart oluyor. Selam alıyor, terimler. O da imtihan Allah'tan böylece, böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam yatarken gece evinde Peygamberimiz ya Ayşe eli kandil'e çarpmış. Yata dönerken böyle. Kandil tabi devriliyor. Sönüyor. Peygamber inna lillahi peygamberimiz. Sonra Ayşe valemiz. Yarısı Resulallah e, bir musibet mi oldu? Evet Ayşe. Şu anda kandilin deri o da bir imtihan musibettir. Ona sahib edersek ona misalun vereceği Oturun sofada mesela. Hele Ramazan'da oluyor bazen böylece. Kişi iftihar kurmuş. Hazır. Tam ver ezan okunu. İftihar edeceğiz. Evet. Bir sönüyor kaçın zamanı mı bunun. İşte o da imtihan vakti. İşte. O imtihan mucize gelebilecek. Demek ki Allah Teala kulunu severse derler o kula imzalar gelir. Sonra yine Allah Teala bir kulunu severse Allah kulunu başı bırakmaz imtihan akırır. Allah sevdiği kulunu öyle başı bırakmaz böyle. Kul ne istediği iyi iyi kul, kulun ailesi ne güzel böyle, ihlaslı güzel böyle, Allah karşı tevekkülü falan var. Ama işte gençliği, şunlara bunları çevirisi falan kul bazen böyle bir kötüye kayma, kaçtı mı? Hem baştan bir şey gelir verecek. İlahi kamçı hemen gelir yere karşısına alımı çeker muhtemelen şey yapacak. Sonra tabii eğer dünyada kahve gelmese, hatta Mevlem son zaman hastalık alacak Allah kulu hastalık verir. Kul yatağı yatanı yatağı yata bir hastalık böyle. O hastalığı tayyama sab eder. Ne duru hasan sabretmesin, hem günahlara dökülür, hem sabahta böylece. Yine bitmedi, kabi azabı çeker böylece. O da günaha kafar duyar Yine bitmedi, mahşerde hesap başında çok terler günah döker. Yine bitmedi, en son saat köprüsünde Saat köprüsünde o da yanacak hızlı geçememiz köprüye böylece. Günah var çünkü böyle, ama günah bitti elhamdülillah terden O zaman anlar ama böyle. Elhamdülillah yanmışım der böylece. Bir an kurtulmuş anlar kendisi, anlar kişi orada böylece. O da sevinir. Sonra cennette ne var? Rızkı kerim bakın. Rızkı kerim cennette böyle. Yani cennetin nimetleri sınırsız sonsuz nimetler böyle. cennette böylece. Orada tevkü gerek kalmıyor cennet tam artık. Orada gerek kalmıyor tevkü yok böylece. Her şey orada bol mu bol artık böylece. Her şey böylece mevsimi yok, zamanı yok, su yok, ısı yok böylece, çarşı yok, pazar yok, devlet yok, kanun yok, kural yok, alışveriş yok böylece. Kim orada kamyon şöyüpsen mal taşır. Kim orada buğday eker. Kim buğdayı biçer. Kim onun devrimini öğütür. Hangi fırıncı kalkıp ona girse ekmeği yapacaksa, cennet yapacak. Cennet bu. Bol mu bol mu böylece. Her şey bol böylece. Her şey hazır cennette böyle. Her şey doğal. Yani. Orada her şeyi doğal böyle. İnsanla değmeden deniyor, işte orada gerçek orada olacak böyle. Yani i̇nsanla değmeden her şey doğal gıda cennet alacak. Hiç böyle para yok, kul yok, çalışmak yok, düşünmek yok, bol mu bol böyle, bolduk, bolduk, bolduk. bolduk. Bir de ne var cennette? Böyle bir de lehüm derecatın dereceler aktarıdır. Yani kul dünyada ne kadar yapabilmişse, dünyada kul ne kadar etmişse okuyamam bakalım vereceğiz. Bakalım kazanıver vereceğiz. İnşallah ona ve nasip etsin yüce muhterem vereceğiz. İnşallah vereceğim. Yani şu dünyaya aldanmayalım da inşallah Rab'bi izniyle biller fatih